yerli Ana akımın dışında kalanlar Hazırlayıp sunan Typhoon Ola Derken sen ardından ben baktım sevgilim her an ölebilirim Merhaba Açık Radyo. Yerli'ye hoş geldiniz. Dinleyici Destek Programı özel programında bugün stüdyomuzda Raşit grubunun 3 elemanı. Bizimle birlikteler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğuz, e, Tolga ve Orkun <gülüyor> buradalar. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi e, yeni albümümüzden e, bir parçayla başladık. Kancaları dinledik. E, albümü biraz detaylı konuşmak istiyorum ama malum Dinleyici Destek Projesi kapsamında buradayız. O yüzden biraz sizin için açık radyo nedir böyle bir girizgah yapalım diye düşündüm. Bizim için açık radyo her şeyden önce bizde bağımsız müzikten gelen bir grubuz, yeraltı müziğinden gelen grubuz. Belki de yani İstanbul'da ilk bizim tarzımıza sahip çıkan radyolardan biri. Evet. Ki hani bununla ilgili bir sürü de esasında anımız var açık radyo ile ilgili. E, harbiye e, askeri müzesindeki o konser... Festival Mesela. gibi üç günlük bir üç gün mü? Şenliği. şenliği vardı şenliği. evet. O, yani ilk defa ciddi anlamda bir indie festival belki de o oydu. Doğrudur, doğru. Doğrudur. Ya bir de tabii açık radyonun bizdeki yeri e, baya da nostaljik aynı zamanda. E, sen de biliyorsun ki e, Tolga'nın da bahsettiği gibi biz yani, yer altından artık. E, mainstream'e doğru yola çıkmış bir grubuz. Ee, ama eski anılarımız da hala hatırımızda işte rol dergisi vardı. Post e, Express vardı. Hı hı. İşte Açık Radyo da bunlardan birisiydi. Alternatif olarak müziği takip edebileceğimiz Türkiye'deki yegane yayın organlarından birisi Açık Radyo. Hala ayakta olması gerçekten hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Bütün ülkenin ihtiyacı olan bir şey. Peki siz mükerrer kerelerde konuk oldunuz herhalde açıkladın Tabi Tabii. Çok. Tabii. çok, <gülüyor> çok. Hatta e, 97 yılında Orkun'un eski grubu Crunch'da eski yerinizde Harbiye'deki Hı. stüdyonuzda bir albüm kaydı yaptı. Evet. Öyle şeyler var. Rex. Bütün her şeyi orada yapmıştı Öyle korsan işler var. Birkaç <gülüyor> tane albüm var hatta. Bir Sarp Keskinler'in Blues kumpanyasının kayıtlarını hatırlıyorum evet. orada yapıldığını. O dönemde doğru düzgün herhalde kayıt imkanı falan olmadığı için açık radyo böyle bir işlevi de açık, sağlıyordu. Açık radyo, açık bir radyo. Evet. Yani. <gülüyor> o zaman hemen şu telefon numaramızı bir söyleyelim. 0212 343 41 41 numaralı telefonda ya da açıkradyo.com adresindeki destek olun düğmesinden düğmesini tıklayarak e, bağımsız radyomuzun e, bağımsız radyomuza sahip çıkabilir ve desteklerinizi yapabilirsiniz dedik e, onun dışında aynı zamanda Orkun sende radyo radyonun şu anki programcılarından birisi. Evet salı akşamları Midnight Mixtape diye bir program yapıyorum e, bayağı eğleniyorum ne kadar zaman oldu? <gülüyor> e, herhalde iki seneye yakın oldu ben de bu 98 ya da 99 mu? 100 olacak çok yakında program. Hiç başlarken şey diye konuşmuştuk. Bu, e, bu kadar çok çalacak ana akımın dışında grup var mı falan diye sormuştum. <gülüyor> Bitmek bilmiyor zaten yani. Sayende biz öğreniyoruz zaman, zaten. Evet ya, keyifli oluyor. Hakikaten. Ya o bir yerden sonra zaten o kadar çok kayıt gelmeye başladı ki. açıkladığı da buna vesile oldu. Ben de böyle bütün kayıtların toplandığı adamlardan biri oldum bu program sayesinde. Böyle karşılıklı bir e, ne denir fayda durumumuz var açıkçası yani. Hem grupları tanıtımına yarıyor hem de ben de bir sürü grup tanıyorum bu sayede. Ve bu sayede de yerli gruplara karşı önyargılarımız da yıkılmaya başladı. Artık ben Türkçe müzik dinliyorum evde sayende. Ben de sadece <gülüyor> yani iş olarak bu da olunca çok uzun zamandır nadirdir böyle e, yabancı bir abi. Bence yani çok sevdiğim birisinin yeni albüm çıkmış diye bakıyorum da gerçekten de o kadar çok fazla iyi müzik yapılmaya evet. başladı ki e, bunlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Yerli bari. müziğidir. iyidir. İyidir, iyidir. <gülüyor> Pekala şimdi e, şu çalacağımız şarkıların olduğu kağıdı düşürdüğüm için bir panik ne? <gülüyor> Şurada. <gülüyor> şey, e, bir Albüme geleceğiz. Bu albüm o kadar uzun zamandır çıkmadı ki. <gülüyor> evet. Yani bu programa konuk aldığım müzisyenlerin büyük bir kısmını bir iki istisna dışında hepsiyle aynı şeyi konuşuyoruz albüm niye bu kadar geç çıktı falan diye ama galiba rekor da sizde <gülüyor> evet genelde <gülüyor> nasıl oldu ne, ne oldu böyle çok... ya, yani esasında tabi bizden de kaynaklanan nedenler var ama biz kaydı bitirdikten sonra da tabi adam müziğin de kendine göre bir takvimi var hani sonuçta o da açık radyo gibi hani <gülüyor> bağımsızla yakın bir firma hani biz de esasında bağımsız firmadan Ada müziğe nakli olmuştuk belli bir dönemde ama... ...hani ada müzikte şunu bulduk esasında... ...hem dağıtım ağı güçlü ama aynı zamanda bağımsız fikirlere yakın bir firma. Yani Bülent biliyorsunuz zaten. Yani en azından sizin yapacağınız müziğe karışmayan bir firma. E, fakat tabii e, böyle bir tercih yaparsanız da bazen hani biraz beklemeniz gerekiyor. Ama biz sabırlı bir grubuz yani. Şey <gülüyor> söylemiştim... <gülüyor> Ta, e... Ne zaman çıkacak ne zaman çıkacak diye o kadar uzun zamandır e, konuşuyoruz ki Tolga ile <gülüyor> şey demişti replikasının albümünün çıkmasını bekliyor ee, o zaman öyle hatırladım. bir sıra hikayesi vardı onu replikastaki arkadaşlara da söyledim çok da hoş komiklerine de gitti güldük baya. ...Tolga demişti ki replikas yenildiği için... ...biz de yenik sayılıyoruz. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> Trablusgar... <gülüyor> <gülüyor> yani replikasta geçen... ...Nisan'da çıktı. Sizinki... Onlar o... bir ipi de çıkardılar. Evet, <gülüyor> o, sonra bir IP daha şey... O IP tam çıkmadı artık çıkmadı aslında daha. da. Aa, öyle mi? Evet, evet, çıktı gibi. Şey, e, ama Ocak'ta da lansman yaptınız. Lansmandan sonra da nihayet... ...piyasaya Mart ayında... ...verildi değil mi bu? Doğru. Mart, Doğru. Mart <gülüyor> başı ilk Mart, başı. başı. Pekala... E, bir şarkı daha dinleyelim sonra Aynen. muhabbete devam edelim. Şimdi e, peki önce şeyi sorayım. Kancalarla ilgili araya kaynamasın sizin için önemli bir parça olduğunu biliyorum. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Açılışta çaldığımız parçayla ilgili. Kancalar bizim bu halimizin çıkış şarkısı. İlk videomuzda Kancaları çekiyoruz. Nazan Önceler'le çalışmak bizim için çok değişik bir tecrübeydi. E, beraber şarkıya başladığımız zaman kendi aramızda Kimle çalışmamız lazım? hani Bir bayan vokal olması gerektiğini hissediyordu Oğuz'da. Yani şarkıyı yaptık esasında ve hani tek başına Oğuz söylediği zaman şarkı sanki böyle tam o duyguyu veremiyor. Çünkü iki kutuplu bir şarkı olması gerekiyor falan. Doğru yani Kancalar isminden de anlaşılacağı Çekiştirme. gibi <gülüyor> evet, birbirini çeken iki tane e, aşığın aşk hikayesini anlatan bir şarkı. Biraz kanlı bir hikaye var. Sadomaso bir durum var yani ortada. <gülüyor> Dolayısıyla da bir düet olması gerekiyordu şarkıda. E, ilk Nazan önce kabul etti. Ama zaten o konuya da geleceğim. Siz, siz o kadar acayip isimlerle böyle çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz ya, ya da dışarıdan öyle algılanıyor. Çok acayip kolaborasyonlar da yaptınız yani. Ee, evet. Raşit'in öyle bir ismi var gibi sanki. Şey var Raşit'ten yani. teklif gelince kabul ediliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Muğla olmayan an... ama saygın bir grup. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> öyle bir durum. Moratan albümünden sonra evet. bunlar hep böyle ark arkaya geldi. Doğru. doğrudur hakikaten onun etkisi var. Çünkü Fırtına'yı yaptığımız zaman o albümde bir herkesin eleştirisi, herkes yorumlamış ama siz başka bir şey çevirmişsiniz şarkıyı oldu ve ondan sonra insanlar hani te Teoman falan da mesela kendileri evet. hani bana da yapın böyle bir şey falan bir yaklaşım oldu. Doğrudur. He. Peki şimdi hep yokluğunu deneyeceğiz. Albümün açılış parçası. Bayağı farklı bir Raşit şarkısı olduğunu söyleyebiliriz bunun. Ee, anonim bir... E, Nogay bu... marşı. E, Kırım. Nogay marşı. Evet. Kırım'da Nogay Türklerinin marşı. Biz böyle bir şarkı sözü vardı. Bir yandan da böyle bir şamanik bir durum arıyorduk kendimize böyle. Hani böyle bir şarkı uyabilecek şarkı böyle nihilist ama bir yandan da böyle hani modern şamanik bir müzik olsun istiyorduk. O zaman işte Murat abi imdadımıza yetişti. Murat Atalay evet. Böyle bir şarkı olduğundan bahsetti. Nogay bile. Marşı'nı dinletti bize falan böyle. Derken yani stüdyoda biz bunun üzerinde uğraşırken şarkı evet oldu yani. Zaten tesadüflere inanan bir grubuz. Ondan sonra da albüm kaydında da Buzuki Orhan bize eşlik etti. Böyle bir. Yani bizim için çok eğlenceliydi. En azından onu söyleyebilirim. Evet. Peki dinleyelim o zaman. Hep yokla. Aynı pazda tüm çabalar kesişir kördüğüm yaralar İnsan olan çok yanar anlamsız bir muamma doğurdan hep yok. Varlıtan hep yokluğa. Var. Söyle sonuca varan mı var? Ortada kutsal bir amaç mı var? Soru yok ki ortada. Cevap bulsan boşuna. Varlıtan hep yokluğa. Var. Soru yok ki ortada. Cevap bulsan boşuna. Varlıtan hep yokluğa. Var. Boşluğa. bekleme hiç boşuna anlamsız bir muamma varlıktan hep yokluğa bekleme hiç boşuna anlamsız bir muamma varlıktan hep yokluğa Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınında yerlinin konuğu Raşit. Hep yokluğunu dinledik. Yeni albümler, albümün adını söylemedik. Yeni albümleri insan neslinin sonundan e, bir açılış parçasıydı. Bu arada telefon numarası olur da ararsanız destek olmak isterseniz hatırlatalım. 0212 343 4141 ya da e, açıkradyo.com adresinden destek olun butonuna basmanız, tıklamanız bizim için iyi olur. Evet nerede kalmıştık ha albüm çok gecikti falan. onları konuşuyorduk hmm, telifle ilgili şey falan olduğunu biliyorum bazı şarkıları siz ekstradan yayınladınız mesela ben radyoda çaldım hmm, çok da iyi bir parça olmuş ama herhalde telif meselesi yüzünden albüme giremeyen parçalardan bir Halit Rezaki'den bahsediyorum. Evet e... <gülüyor> kötü bir söz değil aslında hani çok iyi bir parça aslında yani ya, çok güzel vokal falan anda... var falan ben Aha, çok beğendim yani teşekkürler. Evet. O Timur Selçuk'un bir bestesi. Hı hı. Ee, Timur Selçuk'la tanıştık dolayısıyla şarkının telifini almak için. Ee, fakat <gülüyor> Timur Selçuk gerçekten çok çok önemli bir müzik adamı. Ve çok bilgili de bir müzik adamı. Ee, şarkıyı dinlediği zaman bu şarkıdaki nota farklarını e, duyarak fark etti. Maalesef bunlar... biz onunla onun, onun kadar iyi <gülüyor> müzik adamları değildi. <gülüyor> bu notaların düzelmesi gerektiğini söyledi. E, Oysa ki benim vokalim e, vokaldeki nota hatalarından bahsetti. Hmm. E, ben ben de, de çok iyi vokal diyorum. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> ya o başka bir boyutta olduğu için müzikal anlamda çok çok üst seviyede bir adam olduğu için o, o notaları ben doğru basamadım. Ve o yüzden de şarkıyı bize vermedi. E, hak etmedik diye. Haklı e, evet, yani. evrenler <gülüyor> evet, Yani O şarkıyı hak, hakkını veremediğimizi düşünüyorum. E, demek ki bestecisi böyle söylediğine göre. ...hak etmedik ve albümde yer almadı. Ama no punk tavrı da olmuş yani. Biz, biz sonuçta dinledik o partiyi. Güzel şarkı yani ben de seviyorum. Şey, çok eğlendik yaparken. <gülüyor> ya, gerçekten dediklerle çok ilgili birazcık şey olmuştu bir de... Yani sözleri biraz ufak e, dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Hmm, Çünkü, diye uydurma, ya. söz, yazarı, Birinci, yani söz yazarı zaten... Işte, evet. hani İkinci Dünya evet. Savaşı değil de yeni dü Dün dünya, dünya düzeni falan, falan. falan çevirdik falan. O da bir tiyatro eserinin hani sözlerini değiştirmemesi gerektiğine Anladım. Dair evet. yaklaşımda Va oldu. Bu, Kendi beslesi sonuçta. Burada 10 tane mi vardı? Yanlış mı bilmiyorum. 12, 12. 12 tane var. Aha. Bir o kadar da siz biriktirdiniz herhalde bu süreçte. Var ya. Yani. Fazlası var. Evet, i̇şte bir Erkin Koray'ın gadlarını kaydetmiştik ilk dönemde. Yine albumda olmasını düşündüğümüz şarkılardan bir tanesiydi. Orada ama yani şarkı alamamak gibi bir problem olmadı. Yok, yani yok. Erkin abi de verdi, beğendi de yani şarkının versiyonunu. Biz ama sadece yani şarkıyı tükettik biraz internette. Hmm. Bu yüzden. Demosunu koyarak falan. Bir yandan da sonra diğer şarkılar da çıkmaya başlayınca sound olarak çok farklı ay geldi. Ayrıksız duvar. Evet, onu Düşündük konuşalım falan. biraz. Yani bu bayağı farklı bir e, Raşit albümü olmuş hmm. bir başka bir şeyin arayışı var hissediliyor zaten evet. e, alışık olduğumuz. Hadi şey diyelim... Yani punk falan demeyeceğim de... Sizin bir çok kalıpla girecek bir soundınız olmasa da... Raşit deyince kafamıza bir tını geliyor. Burada bayağı bir... O skala açılmış durumda. Bayağı bir arayışlar e, var. Deney, deneyler var. Çoğu da oturmuş zaten yani, yani. olmuş. E, albüm bu kadar uzadığı için mi acaba bu deneyişler sırasında belki de başlangıçtaki e, kafanızdaki albümden bambaşka bir albüm evrildi? Biraz o var. Evet. Yani elenen şarkılarla falan hani sound da Bir de bir yandan da böyle hani Clash'in Combat da yaptığını gibi hani böyle gerçekten kendi kabuğunu kırıp da hani başka bir şeye dönüştürebilir miyiz? Çünkü içimizden gelen de o. Bir yandan bakıyoruz hani yani 17 yaşında yaptığın müziği yapmak istemiyorsun ki o zamanki hani çalabilme kabiliyetiyle şu anki bir dil. Başka şeyler yapıyorsun ve bunları hani kullanmamak da şey oluyor. Kendine engel olmak Hı -hı. gibi bir şeye dönüşüyor. Yani hep söylüyorum hani Ramos gibi bir şey tercih etmek tabii ki bir tavırdır. Ve hani her grup ama bunu yapmak zorunda değildir veya da yapmak durumunda değildir. Çünkü hani e, bütün albümlerinizin sound'u bir ...olması için çaba göstermek de insanın kendini engellemesi gibi bir şeye dönüşüyor bir noktadan sonra. Ya Belki tabii ticari olarak doğru bir şey yapmıyoruz. Yani bir, bir e, sound anlamında o ticari olarak başarılı, başarılıysa... ...onu sürekli devam ettirmek aslında endüstriyel anlamda daha doğru olan. E, ama her, her albümde farklı bir şeyler denemek ve e, kendimizi müzikal anlamda daha da zorlamak aslında ticari olarak... E, anlamsız bir şey. Kötü Genel bir şey. albümde kan kaybediyorsun bir yandan da. Yani yani. Sizin de çok ticari kısımları çok umurluğunuz var. <gülüyor> konuşuyorsun da şimdi oluruz yani. yani aslında tabii ki umurumuzda. Yani, e, biz de isteriz ki sadece müzik yaparak para kazanalım. Yani, tamam, yani bu orası bağımsız öyle. bir e, müzik grubu ve hani, e, bizim de desteğe ihtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki şey... E, Kayıtları konuştuk. Ben bu albümde bir de e, daha önce de biraz önce de konuştuk. Tolga'ya da, daha önce de söylemiştim. Çok oturmuş. Belki de en iyi Raşit sözlerini bulduğumu söyleyebilirim. O kısım yani belli artık Raşit olgunlaşmış, oturtmuş bazı şeyleri deniyor. Hatta e, senle yazışırken de şey diye konuşmuştu. Büyüdük artık diye bir şey söylüyorsun. Evet, maalesef <gülüyor> öyle bir gerçek var. <gülüyor> Büyümek zorunda kalıyorsun. Olgunlaşmış <gülüyor> bir Raşit gibi böyle müzik. Kısmını bahsetmiyorum orada tabii, dene, tabii. arayışlar falan sürüyor ama sözler gerçekten de en başarıları kişisel kanaatim. Yani eskiden şey bir zorun zor gelirdi bize ee, yani bu albümde galiba şunu başardık ben daha önceden yazdığım şarkı sözleri mesela müzikle beraber tam uyum içerisinde oldu hani bazı yerlerde hiç bir kelime bile değiştirmeden aynı şekilde devam edebildik yani bu benim için mesela evet sevindirici bir olay. Yani yani sen... Bir şiiri gerçekten müziğe dönüştürebilmeyi başardık gibi hani genelde grupların tercih etmeyeceği bir şey. Müziğin üstünde söz yazılıyor böyle bir gerçek Hı -hı. var yani. Halbuki bu tabii sözlerin doğallığını bozan bir şey. Anladım. Bir de yorumlama e, tekniklerimizi bayağı geliştirmizi düşünüyorum. Yani var olan versiyonların dışında mesela bazı coverlarımız var bu albümde ...var olan versiyonlarının dışına nasıl çıkabileceğimizi biz hani birçok örnekle görmüştük. Nilüfer'le yaptığımız libette olsun, işte başka Teoman'la çalıştığımız bazı projelerde falan. Ama yani bu albümde, ben yani kendim açımdan söyleyeyim en azından, boş bir sayfaydı yani benim için her şey. Yani lilikler vardı, attitude vardı ne yapmamızla ilgili. Fakat müzik olarak hiç sınırlandırmadık kendimizi yani. İstese kişisel canım gibi. Belki de bütün albümü yapabilirdik yani. Bu albüm öyle de olabilir. Ki bazı şarkılar senin de dediğin gibi Tayfun şeyde e, albüm kayıtları sırasında değişti. Birçoğu zaten yani hakikaten bizim e, o garaj punk mantığında yapılmış şarkılarda çala çala 3 sene içerisinde albüm <gülüyor> oluşurken biraz şöyle mi olsa böyle mi olsa aa, daha iyi falan diye hani öyle de bir değişime uğradı. Peki. Pekala. Şimdi o zaman Savaş Boyaları isimli şarkınızı dinleyeceğiz. Ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı değişik bir şarkı. albümde sevdiğimiz hepimizin ortak evet. sevdiği şarkılardan biri hani tamam <gülüyor> bu kadar <gülüyor> abi, dinliyoruz o zaman. Seyirci kalmaz sür savaş boyalarını Gel katıl aramıza Biz her şeyi yok ederken Bilsen eksik kalma ateşe ver mantığını Anlamsızca olsa da Kalma. Sür savaş boyalarını Gel katıl aramıza Biz her şeyi yok ederken sen eksik kalma Ateşe ver mantığını Anlamsızca olsa da. Savaş boyalarını dinledik Raşit'ten. Ee, Raşit grubundan Oğuz, Tolga ve Orkun'la beraberiz. Ee, biz burada muhabbete daldık ama bir daha hatırlatalım şu telefon numarasını ve e, özel yayınımızı. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Yerli programının konuğu Raşit 0212 343 41 41 numaralı telefona ya da açıkradio.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak... Bağımsız radyomuzun e, bağımsızlığını korumasını sağlayabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Destek olun. Şimdiden de teşekkür ed edelim. E, nerede kaldık? Kayıtları falan konuştuk biraz albüm ufaklarını. Ha, şeyi, şarkı çalarken bahsettiğimiz ve buraya gelen her konuğumuza da sorduğumuz mesele e, bu bu dönemde hala albüm yapmanın Şeyden bahsediyorum yani demin Fizici. de seni söyleyeyim. Fiziki olarak albüm çıkartmanın manası nedir? Bu MP3 kirliliği falan durumu varken, bu uh, torrentler bilmem neler varken. Ne şimdi? kadar anlamlı Ne diyorsun kadar anlamlı. Yani ee... Çok anlamlı. <gülüyor> Ayrı bunun hala çok büyük değeri var. Hala şu anda kaset basılmaya başladı tekrardan Avrupa'da <gülüyor> özellikle. Plak basılıyor falan filan. Bunların zaten anlamı var da. Çok fazla bir e, değersizleştirme durumu da var ya internette. O yüzden söylüyorum. Yani bu tabii sadece müzik için de geçerli değil. Ee, az evvel Tolga'nın da bahsettiği gibi fotoğraf için de geçerli. Yani dünya gerçekten jipek kirliliği içinde. Filmler. Aynı şey filmler için de geçerli. Aynı şey bilgi için de geçerli. Ee, ben buna şöyle bakıyorum. Bütün bunların tamamına bilgi olarak algılarsak tam bir bilgi enflasyonu var. Bilgi kirliliği, bilgi enflasyonu. Enflasyon de, de, denen şeyde de o değerin, birim değerinin, değerinin düştüğünü anlarız. Hı hı. E, dolayısıyla müziğin de değeri düştü, fotoğrafın da değeri düştü, görsel sanatların da değeri düştü, bilginin de artık değeri düştü. E, e, tabii evrimleşiyoruz. Umarım başka bir yere doğru gider. E, telefon çalıyor galiba. Ben mi açacağım bu telefonu? <gülüyor> Evet, çok sağ olun. Telefon seslerinden duyduğumuza göre destek oluyorsunuz bize. Teşekkür ederiz. Buyurun Oğuz Bey. Devam ediyor. <gülüyor> yani dediğim gibi böyle düşünüyorum. Abi. Bu, bu, bu enflasyon. Yani değeri düşüyor artık. Eskiden yani... sen de bilirsin ki bir kasete ulaşabilmek için aylarca uğraşıp Tabii. mektuplar yazılıp o mektupların cevapları gelip o kasetlere ulaştığımız anda dünyanın en mutlu insanıydık. Ve o kasetteki müziği Ölene kadar dinlerdik, o kaset ölene kadar dinlerdik Hı -hı. ve gerçekten o bizim yani baş sırasında ezberi, baş ucadığımız albümü dinledirdik. Ondan var. sonra o şarkının geleceğini biliyorsun. Tabi. Ama bir yandan da geçiş dönemi. Yani insanlar yeni formatlar çıkıyor, yeni format insanı değiştiriyor. Ee, ama bir yandan da her zaman eski formatlara dönüş var. Ben mesela yani uzun süredir büyük e, müzik mağazalarında hani plak satıldığını görüyoruz. Hı -hı. Bu da esasında güzel bir şey. E, demek ki insanlar bir yandan da e, ...fiziki kopya ile ilgili ilişkilerini de daha güzelleştiriyorlar. Zaten şimdi yani şeye bakarsak... ...mesela dünya üzerinde e, hala avcı toplayıcı kavimlerin olması gibi... ...sonrasında evet. tarım toplumunun <gülüyor> örneklerinin olması gibi... ...sanayi toplumu şimdi başka bir şeye evriliyor ama yok olmayacak sonuçta. O Tabii. da sürecek. Bütün bu şeyler belki işte darbantlar bilmem neler... E, ...çalacak aletleri üretilmediği için... ...yoklar ama fiziki olarak bunların var hepsi var... ...varlıklarını da sürdürecekler zaten de... Ee, ...demin söyledim... ...ben albüm elime geçmeden... ...internetten, i̇nternetten indirip, indirip dinledim... dinledim. <gülüyor> ...böyle <gülüyor> de bir hız var yani... ...böyle bir evet, cüretkar evet. bir hız var yani... ...saygısızlık evet. derecesinde... Bir. ...ama bir yandan da şöyle bir şey var... Şimdi internetten yasal olarak dinlenebilecek yerler de var bizim için mesela albümümüz hani TT net müzikte insanlar bazen bunu tercih edip hani e, sanatçının hakkının ödenmesinin yanında olarak da dinleyebiliyorlar. Bazı insanlar direkt olarak e, hani non bir yerden çekerek hani o korsan ruhunu yaşamak istiyor ki bunu biz zamanda kaseti birbirimize çekerek Tabii. de yapıyorduk bunu, hani bir suçu işliyorduk yani. Hı hı. E, bir yandan da e, CD çıktığı zamanda e, insanlar daha doğrusu endüstri e, CD writer'ları verdi yanında boş CD'leri verdi. Bu günabize evet. pişledik zaten. O yüzden evet. de bence bu normal yani. Bir de en önemlisi yani olaya şöyle bakmak lazım. Bu başından beri bir plastik endüstrisiydi. Evet. Yani plak, kaset olsun. bu, yani Sonuçta plastiğe değer biçiyordu plak şirketleri. E şimdi bu çip teknolojisine dönüştü. Yani şu anda bilgisayar alıp müziğe sahip olma gibi bir durumun sözü. Daha çevreci falan. Ya da telefon alıp. <gülüyor> ya da telefon <gülüyor> alıp evet. Şu anda daha da ufalmaya başlıyor. bazen bakıyorum. bir köşe başında görürsün böyle Gülben Ergen CD'leri falan. Böyle bir adam böyle arşivini çoğun sokağa atmış. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bir plastik gibi Tabii tabii bir bir yani. O yüzden fazla da ciddiye almamak lazım. Yani iyi müzik yapıp bir şeyleri geride bıraktıktan sonrası Problem değil. Demokratik bir ortam. Yani herkes albüm yapabilme şansını elde edemiyor bir yandan da. Öyle de bir gerçek var. Hani bizim mesela hani şanslı görüyorum. En azından her zaman bir albüm <gülüyor> basabilecek bir firma bulduk. Hı -hı. Ee, independent bazı e, plak şirketleri olmasa bazı grupların albüm basabilme ihtimalleri çok düşük. Ki bizim gibi endüstri yerine çarşının olduğu bir ülkede çok normal bu. Ee... De, şey de var tabii e, illa fiziki olarak albüm basmaya da çok ihtiyaç da kalmadı. Hı -hı senin yaptığın programdaki müzisyenlerin herhalde bir bölümünün albümü yoktur. Çok Fiziki bilmiyor. olarak albümü çok yoktur. Ve biz bunları duyabiliyoruz. Bu, bu da çok, çok önemli bir avantaj gerçekten. Yani bu şekilde de ulaşabilmemiz mümkün oluyor. Ama işte ona ne kadar değer veriyoruz, bizim için ne kadar önemli o biraz tartışılır. Hani Bilgiyi ne kadar hızlı alıp da o bilgiyi ne kadar bir değere oturttuğumuz evet. meselesi aslında tuhaf geliyor bana. Oysa ki bilgiye ulaşabilmemiz ne kadar kolay ve ne kadar sevindirici bir şey bu. Hı hı. Yani sonuçta her ikisi de sürüyor bir şekilde bunun değerini farklı türlü fark edip ya da işte e, internetten dinleyecekse bile onun bedelini vermeyi tercih eden bir hem koleksiyoner bir taraftan bir taraftan da işte destek olmaya çalışan bir dinleyici kitlesi de var. Ee, ama işin de aslında bu albümler ya da bütün bu üretimler e, konser çalabilmek için yapılıyor. Bir taraftan da böyle bir durum Gerçek var. Gerçek odur evet. Tabii. Performansa <gülüyor> döndü bütün Ve iş. Ve duyulsun <gülüyor> insanlar bizim bu yaptığımız bestelere, şarkı sözlerine duysunlar. Tabii yani ada yine dağıtım iyi bir firma dediğin gibi ama evet. çoğu zaman bir sürü yerde insanlar ulaşamıyorlar. İnternetin böyle faydaları falan da var. Var tabii ki. <gülüyor> <Diledim>. Şimdi <gülüyor> toparlayalım biraz şey... Vaktimiz var. Güzel gidiyoruz. Bir parça daha dinleyelim. Aynen. Kişisel Cehennem'im. Ben daha önce programda çalmıştım. Albümde benim en beğendiğim parça oldu. Belki de şey... E, hızlı bir dinlemede hemen seçtiğim bir parçaydı. O yüzden daha eski Raşit Salmon'da bir parça olduğu için <gülüyor> kulağıma takılmış olabilir. E, ama... E, biz de seviyoruz. Siz de seviyorsunuz. <gülüyor> Süper tamam. Güzel. Hadi dinleyelim o zaman. Kişisel Cehennem'im. Bir köpekti nefretim Etrafımda kalmayınca Yok edecek hiçbir şeyin. Sonunda onu kendi kendime yönelttim Artık benim tek düşmanımdır Var olmaz sebebim Bak şimdi tüm dünya benim kum Dakladım koca bir yangın yeri ve ben şimdi aynada gösteriyorum kendime çürük dişlerimi. Bak şimdi tüm dünya benim. Dakladım koca bir yangın yeri ve ben. Cehennem'i dinledik ee, arkadaşlar e, yavaş yavaş da ha, hiç konser vermediniz albüm lansmanından sonra biraz onu konuşalım evet e, bizim bu albümle beraber çalıştığımız arkadaşımız Levent Özer e, buradan da e, duyuralım e, çok yakında EMI müzik etiketiyle albümün ismi söyle de, bilelim. söyle de Bilelim diye bir albüm çıkartmak sol üzere albüm. Sol, sol albümünü çıkartmak üzere çok mutlu olduk açıkçası bir yandan da üzüldük tabii çünkü Levent'le yıllardır iki buçuk yıldan uzun bir süredir beraber çalışıyoruz. Bu albümü Levent'le beraber yaptık ve katkıları asla yatsınamayacak çok büyük katkıları oldu albüme. Ee, ama büyük bir plak şirketiyle anlaştı. Eminim bizden daha başarılı olacaktır. Umarım öyle olur. Ee, ve artık bizle beraber çalışamayacak. Hı hı. Kendi solo kariyerine yoğunlaşmak durumunda. Ee, dolayısıyla da biz e, Levent'in eksikliğini başka bir gitarist Marcel diye bir e, arkadaşımızla telafi etmeye çalışıyoruz Çalış, çalışıyoruz daha doğrusu e, Hazır sayılırız e, Marcel ile sahneye çıkabilecek kıvama geldiğimizi hissettiğimiz anda konserimiz başlayacak tamam çünkü özledik de yani de sahne de <gülüyor> demin de bahsetti ki bütün iş performansa döndü evet, artık yani. doğru o bile bitecek yakında öyle oldu bence arayacağız Bence konser olayının yani hani çok pesimist olmak istemiyorum ama şimdi Ghetto'da çalışıyorum ben de. Ee, orada birçok sanatçı, da, yurt dışından, yurt içinden birçok sanatçı bizimle kontak halinde olduğu için e, yavaş yavaş orada da bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Çünkü sponsorlarla alakalı olarak bazı problemler var. Çünkü devlet bazı şeylerin biraz önünü kesmeye çalışıyor gibi görünüyor. Orası öyle ama bence esas problem eğer düşecekse e, şu anda bir düşüş de varsa dinleyici kültürünün de olmamasıyla Orası alakalı. Kesin doğrudur şey. kesinlikle. Yani kimse ne albüme para veriyor ne gidip konsere para veriyor. O zaman işte Ceylan öyle söylemişti. Ceylan mı söylemişti? Tabii. Ceylan Ertem git evinde açıp bir anı. o zaman YouTube'dan, YouTube'dan o, o kötü takır. kalitede Hı. müzik dinle. Yani bu işin bu idrak hala oluşmadığı için sıkıntı orada aslına bakarsan. Yani biz de bayağı konser yapıyoruz. Senede 50-60 konser yapıyorum ve yani müzisyenler bile birbirlerinin yaptığı parçaları. İki grup çıkıyorsa birincisi dinleyip gidiyor. ikincisi tam başlamadan bir dakika önce geliyor falan. Böyle bir saçma durum var. Kimse, herkes kendi halinde. Bir dinleme kültürü yok yani. Evet. Performansının değeri anlaşılamadığı için bir düşüş var evet. Ama yine de sayısı artması en azından canlı müzik yapılan. Bar programı değil de konser performans yapılan yerlerin sayısının artması da bir iyi bir şey. İvme bence yani. Çünkü çok az yer vardı. Şimdi biraz daha arttı sahne sayısı. Evet yani performans yapılabilecek İstanbul'dan bahsediyorsak tabii. Performans yapılabilecek yerler dediğiniz gibi bar programı değil de konser performansı Hı -hı. yapabileceğimiz yerler artık daha çok gibi gözüküyor. Ama yine de şu bir gerçek... Ee, bu bir entertainment yani eğlence sektörünün içinde ve e, orada fiyaka yapmak durumundasınız. Yani orada bir müzik performansından ziyade e, şov. Şov. Evet. Orada gerçekten bir şov yapmak durumundasınız ki insanları çekebilmek için. Ve şov çıtası yükseliyor insanlara. Çünkü evet. insanlarda şey var yani e, özellikle bence bu hani günümüzün en büyük hastalığından biri daha iyisini bekleme, daha ötesinde bir şey bekleme falan bu. İşte Baudrillard'ın dediği gibi hani e, ...Disnellat'taki kaygayzerleri görenler gerçek gayzerleri gördüğü zaman hiç etkilenmiyor gibisinden hmm. bir durum var ya. Yani sürekli bir gösteri toplumunda yaşadığımız için yani çıta yükseliyor. Bir sirke dönüşmeye başladı bir yandan da sahne. Yani, yani tam sahne, sahne performansını sen, bunu, bunu dönüştürüp de yaptığı iyi müziğe böyle de e, dinleyici toplayan var ama ben yine şeyi de söyleyeceğim çok... Ee, ciddi ciddi bütün şarkılara baştan sona eşlik edecek e, dinleyici kitleleri olan gruplar da var. Hiç var özel bir şeyde yapmalar. Tabi tabi tabi tabi yani. tabi ki, evet, ki var. İlla ki var ama işte dediğim gibi yani. E, evet bir aslında hem bu. İkisi aynı anda yürüyor. <gülüyor> He, he, şey tam bir kaypak zemindeyiz ve geçiş dönemindeyiz evet. ya böyle Aynen her şey öyle. var şu bakalım anda. Bakalım ne yani. olacak, Do, ne olacak olarak. bakalım. Evet, Gam Gam Style konserinde herkes eşlik ediyordu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle değil, Kesme şeker, karşıt gibi yani. gruplardan bahsediyorum. Ben gördüm. <gülüyor> yani grup müziği biraz yavaş yavaş zorlaşıyor yani. Çok hani zor bir şey biz tabii 90'lardan beri aktif olan bir grup olduğumuz için bizim için belki biraz daha yeni gruplara göre daha kolay bazı şeyleri başarmak Büyük festivallerde çalmak, ön grup olarak ünlü isimlerle çalmak vesaire Bunu hep de yaptık yani zaten ama şu anda bir müzik grubunun kurulup kendini tanıtıp yani bir kariyer edinmesi herhalde bir 4-5 yılı alacak bir zaman süreci gibi görünüyor. Yani interneti çok iyi akıllı kullanan ve birden çıkan Buraklarda iyi müzikler de var, var yani. yani. Evet. Ama şöyle de bir şey var bazen MySpace'de bir müzik düzenli, süper ya falan diyorum ama hani bir yandan da bakıyorsun ki o koca dünya içerisinde hani belki benimle beraber yüz kişi farkında olun. Yani internetin demin Oğuz'un da söylediği gibi hani çokluk içerisinde bir kaybolma durumu da yaratıyor. Çünkü... Değersizleştirme durumu da var. Hani mesela bir yerde müziğin var ama o senin ana sayfada reklamın olmazsa kimse tarafından bilinmiyor. Hı hı. Senin yayman gerekiyor. Yine esasında hani internetin de hani sağladık bir kolaylığın yanında bir yandan da senin gücünün olmamasından elinlere gelen... ...yine aynı fiziki ortamda olduğu gibi e, bir sıkıntı da var. O da bir gerçek. Peki şimdi bir şey... Ha, şu, demin çok şaşırdım telefon çaldı falan bir süredir çalmıyor şu telefon numarası. Belki <gülüyor> hatırlatmak gerekiyordur. Açık Dinleyici Destek Projesi. Özel yayınındayız. 0212 343 41 41 numaralı telefonu çaldırırsanız çok mutlu oluruz. Ee, hadi bakalım. Şimdi e, demin bir, bir kuble girdik çıktık. Sizin böyle bir e, şeylerimiz var. Ee, ne denir? Ee, acayip kolaborasyonlar yaptınız. Gönül yazarlı bile şarkı yaptınız. Yani <gülüyor> çok merak ediyorum hikayeyi falan. Neler vardı? Bunu anlatsak <gülüyor> Ya yani gönül yazar şey şeyi gibi geldi bize. Çok fantastik bir kadın gerçekten. Allah uzun ömür versin. Çok e, yaşı da var. E, Sindilupur gibi sesi. Gerçekten çok tuhaf geldi onun sesi. Canım e, onun acayip bir durum var. Ben sizin lansman konserinde de Nülfer'in sesine inanamadım e, yani. Muhteşem. Yani Nülüfer'le gönül yazarı yani. kıyaslamayalım. Yani <gülüyor> sesleri arasında dağlar kadar fark var. E, gönül yazarın kariyeri de çok enteresan bir kariyer. Ve... E, Sahnedeki duruşu <gülüyor> ve e, şarkıyı söyleme stili çok tuhaf ve bize teklif ettiği şarkı da ben çok sevdiğim bir şarkı. Yani çok sevdim şarkıyı. Hande, Hande Yener'in söylediği kibir şarkısını tekrar yorulmamamızı istedi. Sezen Aksu'nun. Sezen Aksu'nun B.S. ymiş. Ee, Hande Yener söyledi. Bilirsiniz şarkıyı. Bir, kibir bunu. diye bir şarkı. Yok, duyunca... Biz sizin versiyonu biliyorum. Ha, evet. duyunca, duyunca şarkıyı çok sevdim gerçekten. Yani iyi bir şarkı. Ee, o şarkıyı yorumlamamız istendi ve ben şey pilot vokal yaptım şarkıyı hani gönül yazar söylesin diye sonradan düete döndü bu ee, aslında ba bazı dönemlerde çok pişman olduğum bir iş <gülüyor> ya biraz da şey vardır, keşke yapmasaydık hani. dediğim bir iş Hı. ama bugün mesela iyi ki yapmışız diye biliyorum ya yani deneme, yanılmaya inanan <gülüyor> insanların yiyemişte yani şey, şey, yanılmak da <gülüyor> Ama ben seviyorum. Yani, yani, yani kült, kötü, kötü bir şey olsun. Hmm. Acayip bir şey bırakalım deriz ya işte. O öyle bir şeydi bence yani. yani tamam. Dinozor da öyle denediniz. Güzel. Fena mı yani oldu? Işte, Kaydı yani. duruyor şimdi. Mesela Güzel. şey de var. Dinozorun kaydının duruyor olması şu anlamda bizim bizden ziyade e, Cumuk grubunun hatırlanması ve rahmetli Timur Özselvi'yi hatırlamak adına aslında çok önemli yani, bir kayıt. Bir dönemin esasında. Hani yani bir, o yani. Sen de bilirsin hı hı. ki 90'lı yıllarda İstanbul'da çok enteresan bir punk rüzgarı vardı. Evet. Ee, ve o rüzgarın e, kayda geçmiş hali aslında o, o kayıt. Yani unutun, Her grupta çalar da o parçalar. Yani yani herkes yani. O çalsın zaten. Artık çalınmıyor ama biz bile çalmak istemiyoruz. <gülüyor> ama, <gülüyor> <gülüyor> ama bunun bir şekilde de kayda geçmesi lazım. Yani literatürde böyle bir durumun varlığı konuşulsun ve bilinsin çünkü unutulacak ee, Timur'un rahmetli Timur'un e, kardeşiyle beraber askerlik yaptım ve bu konu orada açıldı zaten e, Timur'un e, ve Cumuk grubunun hatırlanıyor olması ve evet. Dinozor şarkısı hakikaten aslında 90'lı yıllarda İstanbul'da bir şeydir alt kürt milli marşı gibidir yani herkes çalar hiç ee, Raşid'in serbest kalmış anarşisi evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> internette görüyorum bazen. ve ee, Dinozor o, o kaydın özelliği o bence. Yani 30 sene sonra e, kim hatırlar ne yapar belki açık radyoda konuşulur e, ama konuşulsun istedik. O yüzden o kayıt var. Peki şimdi yine böyle yani, enteresan bir e, hikayesi olan bir parça çalacağız. Zor gerçek. E, anlatsanız bir, Yani okusunu, sana döndüğü bakışlar. J. Dobis diye bir arkadaşımız var. Burada yaşayan 70'lerden beri Amerikalı bir arkadaşımız. Evet. ...kendisi bir kahvaltı sırasında ya bu şarkıyı biliyor musun diye Marad dinledi. La grubundan Eleona şarkısı. Şarkıyı da tanıdık geliyor ama biz kaleksiko versiyonunu biliyormuşuz. Ben ben ben versiyonunu da biliyoruz. Evet. Da Asıl işte kaleksiko'dan bildiğim için yok. E, hep beraber dinledik sonra şarkıyı ve hani bu şarkıyla ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Sonra olarak devam ederken bir yandan tabii telif durumları söz konusu. Yani şarkıyı beğendik ama almak istersek bir şeyler ödememiz lazım. Ben bir araştırmaya başladım ve iki buçuk, üç ayımı falan aldı bu hani bir cevap alabilmem. Çünkü internette bilgi olmadığı için Brian McLean de vefat ettiği için. Sonra e, bir gün bana bir e-mail geldi Elizabeth Mackie diye bir bayandan. E, kendisi dedi ki benim dedi oğlum dedi ondan sonra e, izin vermek isterim dedi size hani ne yapmak istiyorsunuz falan. Biz de Türkçe yaptık şarkıyı. O da dedi ki olabilir dedi tamam çok güzel dedi. Bir kağıt gönderdim ona. Türkçe, yani Türkçe olması gerekiyor muvaffakat namzelerin. Hmm. Ee, çevirmedi bile. Yani direkt imzaya attı, sikenleyip gönderdi bana. Ee, oğlumun anısına bunu devam ettirmeniz çok hoş benim için dedi. Ee, çıktığı zaman bir CD yollamanız yeterli dedi. Böyle bu şekilde aldık kendisinden. Çok güzel bir hikayemiş o zaman. Dinleyelim. dinleyelim. Zor gerçek. <gülüyor> dinleyici destek projesi özel yayınındayız bir, bir ara bir telefonlar çaldı böyle bir aa ne güzel umutlandık. dedik umutlandık <gülüyor> ama sonra kesildi ben bir daha söyleyeyim 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayarak bağımsız radyomuza destek olabilirsiniz aynı zamanda açıkradyo.com adresinden de e, destek olun düğmesine tıklamanız yeterli gerisini halledersiniz e, yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor sanırım bir güzel parça daha deneyeceğiz e, şey sorayım peki konserler yeni başlayacak. Bu yaz belki birkaç festival olur inşallah olur. Ee, ama eldeki kayıtla ben sizi biliyorum. Ben hemen şimdi onları da bir şeyler yapmaya başlamışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki dönemde ne bekliyor? Vay, Vallahi yani, bravo yani. E, arayı daha bu kadar soğuk tutmamayı düşünüyoruz. Ama yani. sen şimdi geldikten sonra bu dinozor... EP'si çıktığında da hemen bunu bağırda yapıyoruz, bir barda da bir şey yapıyoruz demiştin. Biraz ülke gerçeği öyle olmuyor, olmuyor biliyorum. Olmuyor ama galiba bu sefer biraz hızlıca, olacak. Ülke evet. gerçeğini hızlandıracağız. Öyle bir niyetimiz var en azından. Şarkılarımız var. Plak şirketi kovmazsa olur. Şarkılarımız neredeyse yani taslak olarak hazır. Hemen hızlıca tekrar kaydedip onu tekrar yayınlamak istiyoruz. Peki. Başka bir şey söylemek ister misiniz? Açık, radyo açık şey. Radyo'ya destek verelim, 0212 343 4141 ya da AçıkRadyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak e, destek olabilirsiniz. Ne, ne iyi olur olursanız böyle güzel güzel programlar yapmaya devam ederiz. Güzel Hoş güzel de, kendi evet. kendimize böyle <gülüyor> şey. Yapıyoruz. Güzel ama. Güzelleştirdik. Güzel. güzel radyo. <gülüyor> evet. Güzel radyo. Açık Radyo'da. Ee, bir yerlerin daha sonuna geldik. Sözleştirdik. Ee, 98. yerli diye yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Raşit'in İnsan Nesli'nin son albümünden bir parçayla kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Basit bir dokunuşla dinliyoruz. Beautiful. Ana akımın dışında kalanlar